Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Kadınlardan e, hayız nifas ve istihaze olmak üzere üç türlü kan geleceğini e, bunlarla ilgili her birinin hükümleri bulunduğunu konuşurken dedik ki hayız aynı zamanda ilk haizle beraber e, aybaşı haliyle beraber kadının baliga olduğunu da e, göstermiş oluyor dedik. Ta menopoz yaşına kadar e, en son 55 olacağı hanefi fıkhında belirtiliyor. 55 yaşına kadar e, devam edebilir. Aralıklarla devam eder. E, az kalır, çok olur. Ama e, haizin ...hayız ahkamının... ...kendisine mahsus... ...kuralları var. Hayız böyle rahimden gelen... ...her kan değildir dedik. Bunun azı... ...veya çoğulması gerekiyor. Üç gün, üç gece... ...süren... ...hayız... ...hayızdır. Yani en az üç gün, üç gece devam eder. Dört gün, beş gün... ...altı gün, yedi gün, sekiz gün... ...dokuz günde olabilir... Onuncu günle beraber, yani onuncu gün ve onun gecelerinin toplamında e, haiz süresi de biter. Yani o üç günden önce, haiz, üç günden az olan haiz, haiz değil. On günden çok olan haiz de haiz değil. E, ne ya ne olabilir o zaman? Üç günden önce, bir gün, bir buçuk gün süren kanamalar istihaze, özür hali abdesti tutmayan, idrar sıkıntısı olanın durumu gibi bir şey bu. 10 ee, günden fazla olan için de e, aynı şey geçerlidir. Ve dedik ki hamilelik döneminde de kadın hayız olmaz. Olursa o da özür hali kabul edilir. Ee, hayızın e, en fazlası 10 gündür. 10 günden sonra kadın temizlenmiş olur. Bu temizlikte en az 15 gün sürer. 15 günden az temizlik olmaz dedik. Bu ne demek oluyor? Kadın e, temizlik hali gerçekleştikten 7 gün sonra e, yeniden kan görmeye başırsa bunu özür kanı kabul ederiz. E, çünkü en az 15 gün temizlik dönemi olması gerekiyor. Aybaşı hali... E, gelen kanın e, renginin e, kadından kadınla e, ırktan ırka değişik olması mümkündür. Siyah kan olur, kırmızı kan olur, bulanık olur. E, bu renkler e, çok önemli değil. Kadından gelen kanın renkleri çok önemli değil. E, önemli olan kadının kendisindeki e, adeti oluşmuş adetidir. Hayiz ahkamı bir kere daha bu şekilde özetlemiş olduk kadınla ilgili erkekte olmayan sadece kadında bulunan ve taharetin en önemli konularından taharet babının en önemli konularından birisi olan ikinci meselede nifas meselesidir nifas Türkçe'de kadının lohusalık haline verilen isimdir Nifas kanı doğumun hemen arkasından e, ortaya çıkan, gelen kandır. E, bu direk doğumla alakalı olduğu için hayızdan farklı düşünülmüştür. E, bir çocuk doğuran veya düşük yapan, Kadının gördüğü kan hayız kanıdır. Estağfurullah, hayız kanı gibi e, kendisini özel ahkama tabi tutan bir kandır. Burada konuya dalmadan önce e, doğumdan sonra gelen dedik, kadınların bir de düşük sorunu diye bir sorunları var. Düşükten sonra gelen kanın Nifas kanı yani lohusalık kanı sayılması için kadının yaptığı düşüğün organları belirlen belirmeye başlamış bir düşük olması lazım. Yani küçük bir kan parçası gibi veyahut da böyle bir et kümesi gibi bir düşük yapmış olsa kadın o lohusalık halini gerektirmiyor. İşte parmakları belli olmuş. Ee, ayak parmakları belli olmuş. <gülüyor> e, vücut da artık e, yaratılırken ilk yaratılma nasıl oluyorsa. Yani organlar belli olmaya başlamış şekilde. Bu artık iki aylık çocuk mudur? Üç aylık çocuk mudur? Onu e, tıbbi ölçülerinden anlamamız lazım. Yani düşük yapan kadının düşüğünün onu lohusa yapıp yapmadığını nereden anlayacağız? Yaptığı düşük e, bir basit et parçası gibi bir düşük müdür? Yoksa organları belirlenmeye başlanmış bir düşük müdür? İşte parmakları belli olmuş çocuğun mesela. Bu düşük normal doğum yapmış gibi kadını lohusa haline getirir. Lohusalığın Azı yoktur, çoğu vardır. Hatırlayacak olursak, hayız halinin azı ve çoğu demiştik. Üç günden az olmaz, on günden çok olmaz demiştik. Ee, ama loğusalık halinde, nifas halinde az yok. Yani doğumdan iki saat sonra kanı kesilebilir. 3 gün sonra kesilebilir. Ta 40 güne kadar bir sıkıntı yok. 40 güne kadar kadının e, lovasalığı devam edebilir. 40 günden sonra kadın kanaması durmazsa eğer, e, bu da tıpkı 10 günden fazla ...hayır hali gören kadının durumu da benzer. Özür kanı muamelesi yapacağız tekrar özetleyecek olursak kadının aybaşı ve nifas lohusalık hali onunla ilgili özel hükümler ihtiva etmektedir. Lohusalık kadının çocuk doğurduktan veya organları belli olmaya başlamış bir düşük yaptıktan sonra Gelen kanın adıdır. Bu lohusalık kanının bir süresi yoktur. Bir gün, iki gün, beş saat, on saat olur. Ama azami 40 günü geçmemelidir. 40 günden sonrası özür kanıdır. Lohusa kadın, hayızlı kadın hangi hükümlere tabi ise o hükümlere tabidir. Ne demiştik? Üç şey. Özellikle üç şey. Namaz yok. Oruç yok. Evli ise cinsel ilişki yok. Ee, tavaf etmek yok. Kabe'yi. Kur'an-ı Kerim'e evet, elle tutmak yok. Kur'an ayeti okumak yok. Burada burada kadınların yeni Türkçede menopoz hali dedikleri ve Fıkıh dilinde iyas denen kadınların